Bir Yaşam Dili Şiddetsiz iletişim programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Deniz Supatar. Ben Canan İrtem. Canan geçtiğimiz iki programda griptin. Evet. Ee, beni evet. buralarda yalnız bıraktın. Ee, yalnız değildin Hem Gizem hem Stefan'la. Çok güzel bir program <gülüyor> yaptın. Tebrik ediyorum. Evet. Şu an biraz keyiften, neşeden, seni tekrar yanımda görmekten dolayı mutluluğumu oyun içeren Çakal cümlelerle ifade ediyorum. <gülüyor> ben de çok e, sağlıklı olduğum için şükran duyuyorum. Gerçekten hem ben hem kızım e, bir hafta böyle e, yatırdı bizi grip. Şu anda tekrar canlı olmak çok hoş. Çok geçmiş olsun tekrar. Mimoza'ya da ederim. geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teşekkür ederim. Evet nasıl başlıyoruz bugün? Sende Momo var. Evet. <gülüyor> evet. Yanlış pro, e, telaffuz edeceğim diye endişelendim ama. Mihail Ende. Mihail Ende'nin Momo kitabı var. Birlikte bir metin okuyacağız diye düşünmüştük. E, can Kulağı ile dinleme konuşacağız çünkü bugün. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Bu okuyacağımız metinde e, niye okuduğumuzdan önce söz edeyim. E, Şiddetsiz iletişimde empatinin en kıymetli adımlarından biri dinlemek. Ee, bu kitapta da bizim dinlemekten ne anladığımızı çok güzel anlatan bir bölüm var. Canan bugün yanında getirdi. Onu birlikte okuyoruz. Momo'nun misafiri hiç eksik olmuyordu. Dostları sürekli ona uğrar, ne yaptığına bakarlar ve geldiklerinde de mutlaka ona bir şeyler anlatırlardı. Momo'yu görmek isteyip de gelemeyenler de haber yollayıp onu çağırtırlardı. O gün onunla konuşmamış biri olursa diğerleri ona git bir Momo'ya uğra derlerdi. Bu cümle zamanla yakın çevredeki insanlar arasında kalıplaşmış bir deyim olup çıktı. Tıpkı her şey gönlünüzce olsun ya da afiyet olsun ya da Tanrı bilir der gibi birbirlerine her fırsatta git bir Momo'ya uğra diyorlardı. Peki ama neden? Momo herkese akıl verecek kadar zeki bir kız mıydı? Teselliye gereksinimi olanları yatıştıracak sözler mi buluyordu? Bilgece kararlar mı verebiliyordu? Hayır, Momo da diğer çocuklar gibi böyle şeyler yapamazdı. Öyleyse Momo insanları neşelendirip eğlendirecek şeyler mi biliyordu? Örneğin sesi güzeldi de şarkı mı söylerdi? Çalgı mı çalardı? Ya da oturduğu yer bir sirk alanına benzediğine göre dans edip cambazlık mı yapardı? Hayır, hiçbiri değildi. Yoksa büyücülüğü mü vardı? İnsanların dertlerini, sıkıntılarını giderecek tılsımlı bir söz mü biliyordu? El falına bakıp da geleceği mi okuyabiliyordu? Bunların hiçbirini yapmıyordu. Mumu'nun hiç kimsenin yapamayacağı şekilde başardığı şey... Dinlemek de belki şimdi pek çok kimse, bu da bir şey mi? Herkes dinlemesini bilir diyecektir. Oysa hiç de öyle değil. Çok az insan gerçekten iyi bir dinleyicidir. Dinlemek konusunda Momo'nun eşi benzeri yoktu. Momo, karşısındakileri aptal insanların bile aklına parlak düşünceler getirtecek şekilde dinlerdi. Bunun için karşı tarafı düşünmeye iten bazı şeyler söylemez ya da zekice sorular sormaz. Aksine yalnızca sessizce oturur ve anlatılanları pür dikkat dinlerdi. Karşısındakine kocaman simsiyah gözlerini açarak bakar ve o kişi o ana kadar fark etmediği bilinçaltında gizli kalmış düşüncelerini ona rahatça açıklar. Sonra buna kendisi de şaşırırdı. Kararsız kimseler bile ona dertlerini anlatırken ne yapacaklarına birdenbire karar verirlerdi. Ya da çekingen biri aniden kendisini rahat ve konuşkan hissederdi. Mutsuzlar, dertliler onun karşısında ferahlamış, rahatlamış olarak ayrılırlardı. Hatta kendi yaşamını anlamsız bularak, Kendisinin önemsiz olduğuna inanan biri bile bütün bunları Momo'ya anlatırken nasıldır bilinmez, daha konuşması sona ermeden söylediklerinin gerçek olmadığını, insanlar arasında onun da bir yeri olduğunu ve dünyada kendisinin de bir önemi bulunduğunu kavrardı. Momo işte böyle usta bir dinleyiciydi. Hepimizin bir Momo'ya ihtiyacı var galiba. Olmaz mı? Ne kadar keyifli bir şey, bir şey anlatırken birinin sadece merakla ve sana yönelerek dinlemesi. Esasen çok basit bir şey değil mi? Duracaksın ve dinleyeceksin. Neden yapamıyoruz sence bunu her zaman? Tetiklendiğimiz bir şey mi oluyor? İlla bize bir şey mi söyleyelim gibi. Benim şiddetsiz iletişimde kendime öğrendikçe söylediğim şey aynı kadar basit ama hiç kolay değil cümlesi oldu. <gülüyor> Ee, bu da galiba çok basit ama kolay olmayan şeylerden biri. Galiba kafamız mı çok dolu? Veya çok hikayemiz var. Biri bize bir şey söylediği zaman tecrübeler mi? Ben de ona teselli etmek mesela veya kendi hikayeni anlatmak ve hep çözüm bulmak galiba. Değil mi? Birisi bana bir şey anlatınca hemen ilk başta kafam nasıl Nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl çözüm bulabilirim? Ama şimdi sadece dinlemek deyince böyle vücudum bile ah, of, bunu yapabilirim ya. <gülüyor> Çok çünkü yükleniyorsun bu sefer. Herkesin derdinde çözüm bulamazsın ki. Benim kendimde gördüğüm şöyle bir şey olmuştu. Ee, birinci yıllık eğitim bitti. İkincisinin ortalarına doğru geldik. Yani aslında bir buçuk yıla yakın bir şey geçti üstünden. Bir gün şeyi fark ettim. Aa Kafamdaki ses durdu, hakikaten dinliyorum. Bende akıllı bıdıklık vardı. Akıllı bıdıklık dediğim şey şu, biri bir şey anlattığında benim zihnim çok hızlı bir şekilde kendi dosyalarını açıp o anlattığı şeyle ilgili değerlendirme, yorum, yargı pek çok şey üretiyordu. Ve bu ürettiğim bir sürü düşünce nedeniyle aslında karşımdaki insanın ne dediğine dikkatimi veremiyordum. Kendi hikayene gidiyordun herhalde. Nasıl yardımcı olabilirim gibi bir şey miydi? Bazen nasıl yardımcı olabilirim? Bazen ne doğru ne yanlış. Ne ha ha? Ama yani bazen de birisi sana gelip bir derdini anlatıyor mesela. Diyor ki ya ne yapayım? O zaman ne yapacağız? Akıl istediğinde, akıl istiyorsa Hı. akıl veriyorsun da şey gibi... E, bu benim kendi kafamdaki ses halini düşündüğümde... Şimdi radyodayız da o yüzden aklıma o örnek geldi. İki radyo kanalı aynı anda açık gibi. İki radyo kanalı iki ayrı programdan konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve kimse birbirini dinlemediği için aslında bağlantı kurulmuyor. Evet. Bu mevcudiyetini vermek diyoruz değil mi? O da öyle bir şey yani. Ben buradayım. Sana alan tutuyorum. Dinliyorum ve yargısız dinliyorum. Yani sen bana ne anlatırsan anlat, ben senin için buradayım. O daha önceki programlarda da söyledim, çok sevdiğim için o Budist Ata sözü, yani hiçbir şey yapmadan dur. Sadece dur. Bu çok bana hep hatırladığım bir şey. E zaten karşısındakini durup böyle dinleyince. Karşındaki zaten kendi kendine, içinde yani kendi kaynaklarına bağlanıyor. Esasında ona bir armağan vermiş oluyoruz. O kendi kend içindeki kaynaklara bağlanıp sorularının cevaplarını buluyor, buluyor, buluyor. O da minnetleşiyor da netleşiyor. Ve daha da böyle bir canlı olarak, ''Aa evet ya.'' diyen çok oluyor benim karşımda. evet ya, bunu daha önce niye düşünememiştim?'' Ben hiçbir şey yapmıyorum ki. Sadece öyle duruyorum. Ve çok keyifli bir şey geliyor bana. Şimdi düşündüğüm zaman ne oluyor da dinleyemiyoruz filan gibi cümlelere giderken şeyi hatırladım Canan. Ee, ben meditasyonla ve yoga ile de çok uğraştım biliyorsun. Ve o öğretilerde de anda olmak vardı. Aslına bakarsan nereye gidersem gideyim. E, karşıma bu anda olmak. Geçmişte ve gelecekte ise düşüncelerin fark edip... ...şu an ve buraya dönmek geldi. Hmm. Evet, anda olmak... ...şimdinin gücü, Eckhart Tolle'yi... ...buradan anıyorum. <gülüyor> evet, geçmiş... ...geçmişte kaldı, gelecek daha... ...gelmedi ama şu anda... ...anı yaşıyoruz demesi benim de çok... hoş. ...şimdinin gücü kitabı... ...herkese tavsiye ederim, çok hoşuma giden bir şey. Evet, galiba duyulmak... ...değil mi yani... Birisi, ...duyulmak ne kadar mühim bir ihtiyaç... ...yani duyulduğun zaman... ah Orada zaten bir takım şeyler bir çözülüyor. Zıt, ve netleşiyorsun. Yani birbirimizi duymuyoruz bazen. Çok hızlı mı yaşıyoruz? O yüzden anda kalmak, yavaşlamak. Ay bir dakika ya. Birisi bir şeyler anlatıyor. Sadece dur, dinle. Ondan sonra hayata devam edebilirsin. Sen karşı taraf duyulduğu zaman veya ben kendi adıma konuşayım, ben duyulduğum zaman çok rahatlıyorum. Beni en çok endişelendiren kaygılandıran şey, bir şeyler anlatıyorum. Ve beni kimse dinlemiyor veya duymuyor. Öyle bir cevaplar alıyorum ki... ah, ya Duyulmak istiyorum, sadece duyulmak istiyorum. O zaman anlaşılmak ve duyulmak çok önemli bir ihtiyaç. Ben de şey tarafını anlatayım. Benim için de duyulmak çok kıymetli. Ee, ve böyle içinde hakikaten beni kendime getiren... ...duygu ve ihtiyaçlarımla... ...bağlanmamı sağlayan bir nitelik var. Aynı zamanda... ...duymak da çok keyifli. Ben şeyle çok rahatladım. Bir insana... ...hiçbir yargı... ...yani kendi yargılarımı bir yere gönderemem. Çünkü benim yargım varsa... ...bir yerde duracak. Bununla birlikte onları bir kenara koyup... ...bir insana pür bir merakla bakabilmek... ...beni de çok büyüttü. Geliştirdi. Hmm. Aa şu an bu insanda ne oluyor hissediyor. Acaba neye ihtiyacı var diye durabilmek de çok kıymetli bir hediye. Dinlemek de çok kıymetli bir hediye. Evet. Empatinin ilk adımları değil mi? Can kolayla dinlemek. Sıra sende. Sen şu anda tiyatrodasın. Şov sende. Herkes sana bakıyor. Ben seni dinliyorum. Ben de değil olay. Çok güzel. Evet. Ee, gene müzik aramız gene sevgili Şükrü'nün bizim için seçtiği Blackbird hep beraber dinliyoruz. Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arrive Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird. a black Bir yaşam dili, şiddetsiz iletişim programında Canan İrtem'le birlikte can kulayla dinlemeyi konuşuyoruz. Canan şimdi Şükrünün sevgili arkadaşımız Şükrü Bozkurt'un bu program için seçtiği şarkıyı dinlediğimde kuşdu seslerini duydum ve bu can kulayla dinlemeyle ilgili şu geldi aklıma. Doğan'ın içine gittiğimde çok her zaman olmasa bile böyle doğanın içinde tam bir rahatlama haline girdiğimde kuş seslerini dinlediğim bir hal var. Hı. Kuşlarla ilgili hiçbir yargım yok. Kuşlar ötüyor. Ben onların kuş olduğunu bile düşünmeden onların şarkısının içinde ki niteliği dinliyorum aslında. Yani tam kelimelere dökmesi zor bir hal. Sanki aradığımız can kulağıyla dinleme hali o kuş seslerini dinler gibi bir kabul ve merakla ve aslında biraz da keyif var içinde. O, o halde dinlemek gibi geldi birden. Evet doğada olmak bana da iyi geliyor. ...ve öyle dinlemek... ...kuş deyince biraz bende başka hikayeler oluyor... ...Alfred Hitchcock'un Kuşlar filmine gidiyorum... ...çok enteresan sana... ...kuşlar şifa geliyor... bende bir korku uyandırıyor... ...aynı şeyi farklı farklı şeylerden hissedebiliyoruz... ...onu da... ...değil mi? Aynı hikaye... ...kuşlar... ...ama sende farklı bir duygu ve bir anlam var... ...benim için de başka bir anlam oluyor bazen... ...onu... O ...aramızdaki farklılığı da... ...burada görmek çok hoşuma gitti... Tam da dört adımdan söz etmeye girecektik. Ee, planlamadığımız güzel bir örnek oldu benim dünyamda. Ee, Şiddesiz iletişimin dört adımını biraz e, can kulağıyla dinlemeyle birleştirerek aktarmak istiyoruz. Ee, aynı gözlemi yapıyoruz doğanın içinde kuş seslerini dinlemek. Evet. Ba Ay. Benim aklıma Alfred Hitchcock'un Kuşlar filmi geliyor. Korku Endişe. Sende de. de. Huzur, mevcudiyet. Hı hı. Şimdi e, tam da e, şiddetsiz iletişim bu nedenle gözlemin önemini vurguluyor. Ne oldu, tam olarak ne oldu, ne duydum, ne gördüm ve bu bende ne hissettirdi? Burası çok kıymetli bir yer Canan. Tam da verdiğin örnekle ilgili çünkü aynı gözlem. Sana, bana ve bir başkasına farklı şeyler hissettirebilir. Duygularımın sorumluluğunu almak istediğim bir yerde dsssiz iletişim. Hı hı. Yani başkalarının ne yaptığı değil, değil mi? Senin içinde olan canlı olan şeyini esasında değil mi? Bu gördüğün şeyle ilgili canlı hayat içinde nasıl okuyor, nasıl bir geri bildirim veriyor sana? Veya duydun. Ya da bir cümle duydum. Bir cümle duydum. Biri sana bir şey söyledi. Sen de farklı bir his olabilir. Ben de farklı bir his olabilir. Duygularla ilgili şeyi hatırlıyorum şu an. E, şides, e, kitapta şiddet iletişim kitabında Marshall e, duygusal özgürlüğe doğru gidiş evrelerini açıklıyor. İlk başta e, ben de zannediyordum ki ben bir şey hissediyorum çünkü etraftan bana böyle hissettiriliyor. Yani benim duygularımın nedeni dışarıda bir şey. Sonra fark ettim ki, şiddet iletişimde de öyle öğrendim. Ha, e, benim duygularımın nedeni, benim düşüncelerim vesairem. O zaman e, ben kendi duygularımın sorumluluğunu alıyorum. Herkes de kendi duygularını sorumluluğunu alsın. Dur burası bakalım. <gülüyor> dur bakalım dediler evet tam da burası dur bakalım dedikleri yerler evet ben de uyanan duyguların sorumluluğu benim bununla birlikte şunu öğrendim başkalarının ihtiyaçları pahasına kendi ihtiyaçlarımı gidermemek şimdi ihtiyaca geldik çünkü duygular aslında benim Karşılanan ve karşılanmayan ihtiyaçlarımın habercisi. Benim içimde bir şey oluyor. Karşılanan ve karşılanmayan ihtiyaçlarımla buluşuyorum. Aynı gözlemi yaptık. Kuşlar ötüyor, doğadayım. Ben huzurluyum, keyifliyim. Karşılanan ihtiyacım. Büyük bir ihtimalle ben, benim dünyamda doğa bir ihtiyaç. Doğada olmak, bütünlük. Senin karşılamayan ihtiyacın orada acaba güven, güven, güvenlik? Güvenlik. Güvenlik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben korkuyorum, endişeleniyorum evet. güvenlik. Evet. Aynı gözden farklı duygu ve ihtiyaçları devreye sokabiliyor. Bu noktada bir gün birlikte doğaya gidersek tekrar, daha önce gitmişliğimiz var. Deniz kenarına gittik gerçi, ormana gidersek senle birlikte. Ay evet ya, Fethiye'ye değil mi? Kapak koyuna gitmiştik beraber. <gülüyor> Kabak koyunda çok güzel bir inziva yapmıştık. Birlikte doğaya gidersek, ben şunu e, bilirsem sana çok şefkatli davranmış ol olabilirim ya da sana karşı şefkatli olma ihtiyacım o benim ihtiyacım karşılayabilirim. Ha, burası canın hassas yeri. Ormana gittiğimizde güvenliğe ihtiyacı var. Sorabilirim sana. Rica da bulunabilirim, bağlantı ricası. ...ne yapsam senin güvenlik ihtiyacına... ...katkıda bulunurum canım. Evet ama ben bunu... ...sana ifade etmezsem veya... ...anlatmazsam bunu nereden bilebileceksin? Çünkü Evet ben bu... ...birçok bir kere... ...yani daha daha şöyle söyleyeyim... ...uzun zaman ben herkes beni anlasın... ...diye bekledim. Ama baktım ki kimse beni anlamıyor. Bayağı bir zaman geçirdim böyle. E çünkü ben kendimi ifade etmezsem... Ya ben arkadaşlar kuş seslerini duyunca korkuyorum, enişeleniyorum demezsem sen bunu nereden bileceksin? Bilemeyeceğim. Ben de kendi duygu ve ihtiyaçlarımın içinde kafayı bulmuş olduğum için <gülüyor> seni tutup tutup kuş sesi dinlemeye götüreceğim. Sonra da büyük bir ihtimalle bağlantımız zayıflayacak. Evet. O yüzden galiba bu dört adımda yani gözlem dedin, duygu dedin, ihtiyaçlar ve birkaç programdır bunun üzerinden de gidiyoruz. Yani kendimizi ifade edebiliriz değil mi? İçimizde canlı, Hüvet hep söyler ya canlı balık lokantası. İçinde canlı olan ne dediğin zaman böyle bir şey. Yani sen ne oldu, ne hissediyorsun, neye ihtiyacın var? Bunu kendimi ifade edebilirim. Kendi kendime, kendimle bağlantıya girebilirim. E karşı tarafa bakabilirim onda neler oluyor diye. Değil mi? Veya sessizce de durabilirim mesela aslında. Sessiz empati diye de bir şey var. Bana şey gibi geliyor bu kadar güvenlik ihtiyacının olduğu bir noktada. Kendi ifade ettiğinde sessizliğin yeterli olmayabilir diye düşündüm. Bu benim düşüncem. Bununla birlikte sessiz durduğunda mesela hangi ihtiyacını karşılarsın? ...galiba orada şu anda söylerken... ...düşündüm... ...hani söylersem belki benimle dalga geçersin... ...diye bir korkum var. Ha. Çok kırılgan bir yarın ise. Evet. O yüzden... ...çoğu zaman... bu ...kırılganlığımı göstermemek için... ...susmak benim için strateji oldu. Ha. Benimle dalga geçerler. Aa, koca kadın... ...kuşlardan korkuyor hala. <gülüyor> o kadar kırılgan ki kendi hakikatini söylemekten bile insanın çekinebileceği bir yer. Ya hayatın içinde de böyle davranmıyor muyuz canım? Çok çoğu zaman. Çok çok zaman. Ve bunun da bedelini ödüyoruz. Susarak kendimizi ifade etmeyerek duygularımızı bastırarak sonunda bir şekilde bunun bedeli ya karşı tarafı öfke ve kızgınlıkla A, beni hala anlamıyor diye geliyor veya duyulmuyorum görülmüyorum ...niye geliyor... ...bir şekilde kendimize zarar veriyoruz... ...ve senin demin de söylediğin gibi... ...bağlantımız azalıyor... ...gittikçe uzaklaşıyoruz... Ya, ...deniz hep doğaya gidip kuşları dinlemek ister ama... <gülüyor> ...anlamıyor ben kuşlardan korkuyorum... ...ee ben sana bunu söylemezsem... ...nasıl anlayacaksın... ...burada şey de çok kıymetli... Şey ...delsiz iletişimde biz kendimizi... ...bu şekilde ifade etmek istiyoruz... ...aynı zamanda... Bunu ifade ettiğimde de benim kabule ihtiyacım oluyor. Şimdi senin rolüne girdiğimde ben kuşlardan korktuğumu söylediğimde karşı taraftan da empatiyle duyulmayı aslında istiyor. Bir, gönlüm bunu özlüyor. Ve aslına bakarsan doğaya gittik birlikte de zaman geçirmek istiyoruz uyum içinde güvenlik ihtiyacı ve huzur ihtiyacı bir araya geldiğinde ihtiyaçlarımız çatışmıyor. İhtiyaçlarımızı karşılamak için seçtiğimiz stratejiler çatışıyor. Yani ben huzur istiyorum, sen güvenlik istiyorsun. Ben de huzur istiyorum. Aynı zamanda güvenlikte huzurun belki de strateji ihtiyacı. Evet. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde birlikte ikimizin de ihtiyaçlarını gözetecek bir strateji bulabiliriz. Belki sadece benim elimi tutman bile yeterli olur. Belki. Şimdi <gülüyor> tutuyorum Canan'ın elini. Şimdi destil şimdi aradığımız diyalog. Böyle bir yerler sanki. Evet. Başta da söylediğimiz gibi değil mi? Çok basit esasında. Sadece durup dinleyeceğiz. Kendimizi ifade edeceğiz. Ondan sonra hadi hep beraber ne yapabiliriz? Birbirimizin hayatını nasıl güzelleştirebiliriz diye ricada bulunacağız. Kitabi cümlesi de kendi ihtiyaçlarımı gözetirken senin ihtiyaçlarını da aynı anda nasıl gözetebilirim? Birlikte hayatı daha şahane yapacak. Nasıl stratejiler bulabiliriz? Evet. Yani bu şiddetseyeşim gerçekten büyük bir armağan benim için. Yani hem hayatımı daha dürüstçe ve cesurca yaşamam için verilmiş bir armağan. Çünkü dürüst ve, ve cesur olursam kendimi ifade edebilirim. Ve duyulabilirim. Değil mi? Orada bir, bir kocaman güzel bir cennet bolluk var. Gerçekten büyük bir armağan gibi geliyor bana. Sana nasıl geliyor? Ben şu an e, acayip keyiflendim. İçimde de muziplik başladı. Seni alıp Yıldız Parkı'na gitmeyi ve kuş dinlemeyi falan gibi şeyler düşündüm. Ama el ele. Ama elini tutacağım. Bir de Yıldız Parkı o kadar fena olmayabilir. Çok kuş var mı orada şu an bilmiyorum. Ha, Yıldız Park çok nostalji. Gençliğimde çok giderdim. Biz şimdi Yıldız Parkı'na gidiyoruz. Belki Barış'ı da alırız, stüdyodan bize bakıyor. Bugünlük bu kadar galiba Canan. Evet. Ee, dinlediğiniz için çok da teşekkür ederiz. Bir Yaşam Dilişi Destil iletişim programında Canan'la birlikte sunduk. İyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.